صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الذمار وأكثر صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهدي لأولان هدانا الله ve ma توفيق واعتصام الله بالله نقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العلمي من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من المزاد الشياطين وأعوذ بك ربما يحترون Efendimiz Hazretlerimizin cami şerifinde senelerce sohbet ettiği, vaaz ettiği hizmet ettiği cami şerifinde bizleri cemeden bir araya getiren Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun Aham. Allah'ın fazlu keremiyle mahşer sabahına kadar bu cami şerifi mamur eylesin. Amin. Abidlerle, zahitlerle, tervişlerle, zikredenlerle memlu eylesin, doldursun, Amin. taşırsın fazlu keremiyle. Boş bırakmasın Allah'ım. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. En büyük tehlike işte camilerin boş kalmasıdır. Ne oldu işte baksanıza. Şan Akşimendi Hazretleri'ne orada cemaat yok. İmam Rabbani Hazretleri orada cemaat yok. İsmet Baba'da cemaat yok. Yani mesele cemaat. Her yer şen kalmıyor. Bir zaman mamur oluyor, ondan sonra işte bazı gere 50 sene, 100 sene e, daha devam ediyor. Mamur Rabbani'den sonra belli ki 200 sene kadar halifeler oradaydı. İhvanlar doluyor taşıyordu. Tabii dünyanın şeyi budur. Mevla'nın kanunu budur. Bir şeyi yükseltir sonra alçaltır onu. Ve lakin zaten kıyamet yaklaşmıştır. Onun için biz artık son tarafına geldiğimiz için artık e, e, bu cemaatten sonra da bu cemaatin sonra kıyamete eklenir yani inşallah bu cemaat dünyadan eksik olmayacak inşallah. Efendi Hazretleri'nin talebeleri yetiştirdikleri hocaları her yeri doldurdu elhamdülillah dünyanın her yerini doldurmuşken burayı mı boş bırakacaklar. Allah'ın izine kalmayacak inşallah. Öyle ümit ediyoruz. Şimdi Ramazan ile ilgili bir iki hadis rivayet edeyim ee, ve ezana kadar ilim meclisi olsun. Çünkü ben hazara meclis meclis ilim fi Ramazan. Her kim Ramazan ayında ilim meclislerinden birinde hazır bulunursa. Yani ayet hadis okunanlar ilim meclisi olur. Ama adam açıklıyor, bir şeyler konuşuyor, lukatlar çatlatıyor. Ve lakin ayet yok, hadis yok. Kâle Allah, kâle Rasulullah olmayanlar fesvasu fe şeyatini diyor. Büyükler. El-ilm ma fi kâle haddesena, sâir-ül-ilm şeyatini. Eğer ki Allah buyurdu, Resulullah duyurdu, haddesena hadis şeriflerin usulünde hep hadde fena bize haber verdi. Yani rivayet olacak, senet olacak, isnat olacak, bir kitaplarda kaynak olacak, bir adam kafasından bir şeyler uydurmayacak, içime şöyle geliyor, gönlüme böyle geliyor, öyle ilim olmaz. Dün gece böyle gördüm, zuhuratta şöyle görüldü, bunlar muteber değil. Bunlar seni bağlayabilir. E biz millete ne anlatacağız yani? Bu millet niye gelmiş oturuyorlar hocaları dinlemeye? Kale Allah, kale Resulullah dersen bu ilimdir. E başka konulara girersen şeytanların vesveseleri de. E tamam, doktor, tıp, onu başka için başka yerde okuyacak, anlatacak. Kürsüde tıp anlatacak halimiz yok. Felsefe konuşacak halimiz yok. Hendeşe konuşacak halimiz yok. Bilse bile adam konuşmayacak yani. Bilse bile yeri değil. Onun için biz ayet hadisle devam ediyoruz. Devamlı nakiller üzerine duruyoruz. Bu nakillerle bu isnatlarla Rabbimiz Teala bize Habibini sallallahu aleyhi ve sellem hidayetini, rehberliğini göndermiş. İşte Beyyinatin minel huda vel furkan. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indirildi. Niye indirildi? Hüden i̇şte linnâs. İnsanlara rehberlik ediyor, yol gösteriyor. Beyyinat. Açık belgeler sunuyor. Minel huda vel furkan. Hidayet cinsinden, furkan cinsinden. Işte hakkı batıldan ayıran meseleler. Bir meselede ihtilaf çıkıyor. Doğrusu nedir? Hani Kur'an-ı Kerim'e bakılsa mutlaka bir şey bulunuyor. Olmadı, hadis-i şeriflerden asla kaçmaz. Çünkü hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Ayet ve hadislerin içinde kalan adam, hiçbir meselede ihtilafa düşmesine mahal yoktur. Mecal yoktur. E o işte, şimdi yeni bir şey çıktı da, eskiden bu yoktu da, bu konuda Kur'an bir şey der mi? Diyor. Anlayana diyor. لِيَدَّبَّرُوا عَيَات۪ي ince düşünen, adler ince düşünsünler diye buyuruyor. İndirdik biz bunu. İnce düşünenlere mutlaka bir şey beyan ediyor. Bazen celi oluyor, bazen kafi oluyor. Yani gizli işaret, işaret zaten gizli demektir. Öbür türlü sarahat olur, delalettir o. Açık söylüyor. Bazı kere işaret olur. Oradan mana çıkartacaksın yani. İmam Şafii radıyallâhu anh, icma ümmetinin delil olduğunu hüccet olduğunu, tabi ki hadislerin üzerinden delil var. La تَسْتَمِعُ اُمَّةٍ عَلٰىٰ Ümmetim yanlış işte birleşmez. Birkaç kişi yanlışa gider ama hepsi birleşmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا جِمَعُ اُمَّةٍ Allah söz verdi Celle Celaluhu, ümmetimi dalalette birleştirmez. Şimdi bir ilahiyatçı çıkar, kader yok der, öbürü çıkar, kabir azabı yok der. Ama bunlar tek tük insanlar, bunlar şazdırlar. Ama ümmetin cumhuruna baktığın zaman, Üçten i̇şte, tut Yemen'den çık Magrip'ten Pakistan'dan Hindistan'dan hep bütün ulema der ki kader haktır alın yası, haktır, işte kabir azabı haktır sanat mizanı haktır De deccal çıkacaktır işte mevcut mevcut yaşıyor insandır i̇şte, efendim Mehdi çıkacak falan hiç ihtilaf yoktur esasen ümmetim dalalette birleşmez inkar eden var e, bu inkar edenler kabul eden alimlere göre ilimleri onların kabına yetişmez İlimleri eksiktir bir. İkincisi, bunlar kendileri de çok sayıları azdır. Onun için onlarınkine ihtilaf denmez ve itibar edilmez. Ümmetin cumhuru dalalette birleşmez. Ümmet de zaten alimlerden ibarettir. Çünkü insanlar alimlere tabidirler. İşte bir şey efendi, bunları insanlara anlattığı zaman e ben ayet hadis anlamasam da bile diyor adam. Bu zata tabi olduk diyor on itikadı ile itikatlanıyor elhamdülillah. Bu da tasavvufun bereketi mesela e, Türkiye'de bile bu e, ilk zamandaki tahribattan sonra tasavvuf büyüklerinin işte efendi babalarımız, efendi hazrenimiz gibi cevâtın e, diğer büyükleri de tabi kabul ederiz. Ve bunların hizmetleri neticesinde bugün millette bir efendim ahiret inancı kalmış, mehdî inancı kalmış, sırat mizan desen şimdi hiçbir ilahiyatlarda şudur budur. Bunlar hep temsildir, formalitedir, ta, efendim, e, örneklendirmedir. Yani tiyatro derdiş gibi hakikati yoktur demiş oluyorlar. Temsil demek hakikati yok demek. Artık Kur'an'daki kıssaları bile temsile çevirdiler. Meal yazıyor adam, temsildir diyor, not koyuyor altına yani. Durum bu. Ama tasavvufun, büyüklerin bereketi. E, millet, ekseriyet cahildir. Fakat cahil olmalarının da Efendim şu şey var kolaylığı var bir alime tabi olacak. Ben Kallede alim, Allah salih, bir alimi taklit etse, itikadını ona uydursa, amelini ona uydursa Allah selametle kavuşacağı vaad ediliyor. Ya i̇şte efendi Hazretleri gibi zatlara uyan işte yüz binlerce tabi var. tabii var. Tabi etkileme alanı milyonlar. E şimdi ne yaptı? Anlattı, anlattı, anlattı. E insanlar onunla hidayet buldular. E şimdi bunun cahil olması zarar verir mi? Vermez. Ama İmam Hatip'e gitti, ilahiyata gitti. Kendini bir şey zannetti. Ben de biliyorum zannetti. Onu okutan hocalar da ona dediler ki, ilahiyattaki profesörler, doçetler, evladım sen ne bakıyorsun fıkıhlara, tasavvuflara, ilmi, kelamlara falan. Ne yapacaksın? İşte bir şeyler öğrendin ya burada. Evet. Ona göre Kur'an'dan da aç. Kendi de meal verecek ilmi yok da tabii bitirenin. Oradan bak, mehallere göre, kendine göre, kafana göre takıl, mana çıkar, fıkıh çıkar, hüküm çıkar. İmam-ı Azam da adam, sen de adamsın diye öğrettiler ona. E şimdi, tasavvuf büyüklerine, Allah'a, ulemaya, cemaat olan, o cahil denilen insanlardan sapıtan bir tane yok. Yani, Mehmet Zahid Efendi'ye uyanlardan bir tane sapıtan yok. Sami Efendi Hazretleri'nin cemaatine bir tane sapıtan yok, intikadı bozulmaz. Adıyaman'a tabi olmuş, bir tane sapıtan yok. E zaten Alaedir Efendi, Efendi, baba Ehl-i tam ortası o, merkez. E bir tane bak, milyonlarca adam dinlemiştir efendiyi bugüne kadar 70 sene, 80 sene vaaz etti. E bir onu dinleyip, ona inananlardan bir tane saputan yok. Ama İmam Hatip mezunu, ilahiyat mezunu, yüzde 10 hidayette yok. Yüzde 10. Yani rakam bu. %80, seksen, ne müçtehip tanıyor, ne mezhep biliyor, ne bir şey biliyor. Durum bu. Onun için bir alim bulup dinlersen, bir mürşit bulup izlersen, e, dalalet e, tehlikesi yok zaten. Onun için herkes alim olamaz. Buna imkan da yok. Zaten o zaman ulemanın da kıymetli de kalmaz. E, mevla da herkese ilim nasip etme, ilim ince ister yani. İnce idrak ister, hafıza ister, e, istimbat ister, işte kıyas ister. Çok gayret ister. İnsanların işi var, gücü var. Onun için bu iş farz-ı kifayedir. Bazıları okuyacak, okutacak. Geri kalan da onları dinleyecek, yol bulacak. Onun için biz ilimden ayrılmayacağız, sohbetleri bırakmayacağız. Hocaefendilerin sohbetleri, el sünnet alimler. Efendi Hazretleri'nin yetiştirdikleri hep ehl sünnet. Efendi Hazretlerinden bir daha tehli bir adam çıkmaz. Ondan sonra diğer efendiler de var. El üst net insanlar var. E, inkar edemeyiz. Ya yani bazıları açık konuşur, bazıları rumuzlu konuşur, bazıları vazifededir, muazzaftır, memurdur, ona göre idare etmek zorundadır. Onda lafından anlayacaksın yani. İşaretten anlamayan sarahattan ne? Ondan da anlamaz. Ama yol budur. Mutlaka dinlemekten geçiyor. Mutlaka. Dinlenmemiş yani. Sahabekârın bütün ibadetlerin en eftali dinlemektir sohbet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olurlar. Birlikte oldukları zaman devamlı ilim, ilim, ilim. ilim. Hep hadisleri biliyor. Bak binlerce, yüzbinlerce binlerce hadis-i şerif var ya, yüzbinlerce. binlerce. Hepsinde dua öğretiyor, zikir öğretiyor, helal öğretiyor, haram öğretiyor, fetva öğretiyor. Hepsinde cennet yoluna delalet ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazretleri Ümrü hayatı bunlarla geçmiştir. Şimdi bir şey söylerdik, kitaptan bir şey getirdik. İşte Salih Hoca da diyor, ben işte bir şey buldum mesela. İnne Allah'u melâketöv meselesinde. Hemen sevindi. Bak, teşvikçidir yani. Çok teşvik ederdi. Efendim biz onu biliyoruz zaten. Yok efendim çok mühim değil falan bir hoca derse talebesine bu ilme teşvik değildi. Biz Efendi Hazretleri'nin benim gibi odunları odundan beter, odun. Ya Adam etti de demiyorum çünkü o zaman adam olmuşum demek olur. Yanlış konuşmana bir yok ama oduna teveccüh etse yeşertir onu. Efendi Hazretleri teveccühü böyledir. Bakarsın bu adamdan bir cacık olmaz. Hakikaten öyle. Ben öyle dağınıklıklar yaşadım ki çocukluğumdan beri. Bir öyle gittim bir öyle geldim. Herkes ben tabii 7 yaşından beri cüppeliyim ama cüppenin içinde neler var? Yani darmadan olmuş hallerim oldu. Hep toplar seni, toplar seni. Ya Bir sene gittim mektebe. Yani biraz bir şeyler okuyorduk, ilmi bıraktık, ettik. Hiç yüzüm yok Efendi Hazretleri'ne. kumruluya taşındık. Öyle bir sene kaybettik biraz. 11 i̇şte bir yaşlandım ne? Rize'ye gitmeden önceler bunlar. Bir geldim Cuma namazına, hutbeleri acayip idi Bir saate yakın hutbe okurum. Şuradan tabii iş şey ettim ama iş kendimi gizliyorum hutbede yeniden bir hidayet nasip oldu yani içime bir daha ilim hevesi, hemen işte ne dediler herhalde yakaladı beni falan hemen okulu bırakıyorsun işte Arapçaya basıyorsun falan falan yine söz verdik elhamdülillah böyle insanlar teşvik ederek elinden tutarak illa oku efendim işte ilmin fazileti, zikrin fazileti, bir de bir şey getirirsin ona hiç bilmiyormuş gibi, halbuki biliyor mesela bir hadis-i şerif işte o, o, okursun Aa yeni duymuş gibi. Zaten de i̇mam Azam de şeydir, bin kere okusan, bin birinci de birinci gibi dinlemek. Yeni duymuş gibi böyle hemen. Maşallah işte ne mübarek şey, amel edelim falan. Sen de bu sefer hevesleniyorsun diyorsun, ki, bir hadis daha bulayım, getireyim. İşte Efendimiz şöyle bir sünnet var. Sünnette canını ye yani, sünnette ona. Efendim, işte şu namazda şu okunuyormuş, Rasulullah Efendimiz şu namazda şunu okuyormuş. Hemen amel edelim arkadaşlar bununla. Başlar. Demez ki ben bunu önceden görmemiştim. Kaynağı ne? Yok ondan sonra mesela efendi baba yapmıyordu bunu. onda da demez ha. Çünkü neden efendi babanın devamlı hayatı yanında geçmemişti? Efendi baba camide de cemaatle imamlık etmemişti. Onun için o neye bakar? Kaynağa bakar. Hemen sen ona bir hadis-i şerif nakledersin. Hemen onunla amel etmeye başlardı. Biz böyle gördük efendi hazretler. Onun için kulağımızda bilimde olsun. Hadis-i şerifler, rivayetler. Fıkıh zaten mezhebimiz her şeyi beyan etmiş. Daha yeni bir şey çözülecek mesele kalmamış. Her şeyi çözmüşler. Kıyamete kadar olup bitecekleri çözdüler buyurdu efendimiz. Şimdi belki bir kıyas kaldı. Yeni bir şey çıkar. Kıyas ediyorsunuz. Kitapta yeri var zaten. Yere olana kıyas edebilirsin. En fazla ictihadca da yapacak adam kalmadı. Kapı açık ama giren yok. Artık o geçmiş olsun. Ama kıyasla işte fetvacılar fıkıh heyetine, şey yapıyoruz. Diyorlar ki bu meselenin kitapta yeri yok ama şu meseleye benziyor falan işte. Onu da fıkıhla edenler yapsın. Sormak lazım. E sen şimdi ben bu işi anlıyorum, kendi kafama göre yorumluyorum deyip fıkıhçılara sormadığın zaman helak olursun. Helak olursun. E ben efendim kitap var, şu var, bu var, alıyorum Türkçe okuyorum. Sohbet dinleme ne acet var? Helak olursun. Eve çekileyim, tek başına bir şey, ibadet yapayım, kimseyle konuşmayayım, görüşmeyeyim. Böyle daha huzur oluyor, feyiz oluyor. Cemaat terk ettin, helak olursun. Mutlaka sünnet, cemaate iştirakta. İşte Hat-ı Şerifler cemaatle, şey cema farz namazlar cemaatle, işte sohbetler, Ramazan-ı Şerif vesaire münasebetlerle, cumasında, pazar sohbetleri yapıyorsunuz. Allah daim eylesin. Amin. Kaim eylesin. Gözden, nazardan muhafaza eylesin. Allah Efendi Hazretleri'nin usulünü devam ettirmeye hepinizi, hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala Muhammed'in. Ve ala ve ve Şimdi hadis-i şerifi okuyalım. Bu İbn-i diye hatırlıyorum. Sahihinde diye. Burada kaynak yok. İnne ümmetiylentük zâ mâkâmü şehr-i Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetim Ramazan ayını ikram ettikleri sürece ikame ayakta tutmak demektir. İhya canlı tutmak demektir. Şimdi tabii e, sahabe-i kiram döneminden bugüne kadar bu Ramazan-ı Şerif ihya edile gelmiştir. Fakat tabii şey düşüyor, kalite düşüyor. Devamlı düşüyor. Her sene daha düşüyor. Yani e, belki biraz zahiren hatimle teravihler artıyor. İşte kıraat e, tilavetlerde biraz belki tahsinler oluyor, güzelleştirmeler oluyor yeni bir gençlik yetişiyor falan filan bunlar zahiridir işin ruhu, huzuru huşudur, da kesinlikle azalma devam edecektir kaçınılmaz sondur o kaçınılmaz son eskisi gibi ihlaslı adam fazla bulamazsın ama sakallı cüppeliler artabilir oruç tutanlar artabilir kemiyettir abi kılan sayı da artabilir belki 80 sene evvel camilerde hiç cemaat yok benim babamın anlattığına bakarsan daha 50'lerden lerden yani o oh, tabi 45'leri 50'leri hatırlıyor buralarda çarşamba oturuyordu o da mesela hiç cemaat yokmuş yok Mehmet daha caminde yavuz yavş falan bütün millet ağlarmış genç genç yani diye bir genç camiye geldi birkaç tane yaşlı var ağlardılar diyor Hatta diyorlardı yani kulüvallah bilen, söyleyin, e, imam tayin edeceğiz. Müftüler ilan yapıyorlar yani, kulüvallah okuyan varsa, doğru okuyan imam falan müezzinlik veriyorlardı. Yani, Aliyette efendiler işte falan, zamanda ne gariplikler çektiler yani buralar. Osmanlı'nın merkeziydi buralar ama milleti böyle bir cehalete sevk ettiler, helak ettiler. Tabii Allah demeyi yasak etti bir 10-20 senede yeni gelen nesil cühele oldu. Ondan sonra camiye giden kalmadı. E biz o zamanlara çok kavuşmadık. Ama tabi babam da çok yaşlı bir adam değil. E şimdi yakın zamanda demek istiyorum. Yakın zaman evvel e, camilerde hiç gençler yok idi. Şimdi de gençlerin sayısı belki de yaşlıları geçiyor. Bu elhamdülillah iyidir. İyidir ama işte Ramazan ihyaları. işte bu kadar cemaatler olmuyordu. Camilerde bu kadar cemaat ama nüfus artmasından oluyor. Ona bakarsan tabi yine de zarardayız. Turgut abi mi derdi? Hacı enişte derdi belki de. Mihrimah camisi yani Edirnekapı'daki Mihrimah camisi İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken öğlen namazında dolardı. İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken. Kapı dolardı. Şimdi teravide de dolmaz. Cumada bile ben giderdim eskiden arkalarda boş yerler olurdu. Oraya yakın duruyorduk bir ara. Orada kılıyorduk. Yani şimdi cumada dolmayan cami, şimdi olmuş 15 milyon, cumada dolmuyor, 150 binden öğlende doluyordu. Onun için esasen bu işler nispidir, görecelidir. İleri mi gidiyoruz, geri mi gidiyoruz? Onu da bilmiyorum. Hesabı yaptığımız zaman geri gidiyoruz. Çünkü nüfus artıyor. Bu kadar nüfusa göre, e, bu cemaat çok az. Hiçbir şey değil yani. Osmanlı'da görmüyor musunuz? Bilmiyorum. Bir mahallede iki cami var ya. Niye yapmışlar bunları? Gösteriş için yapmamışlar ki. Cemaate yetmediği için yapmışlar. E şimdi vakit namazlarında, bu çarşambada buralarda da cami boldur. Halil Adar babamız çoğunu parasıyla ihya hani etti. Sonra Efendi Hazretleri hizmeti gelişince bu civarda baya bir camiler arttı. E yine de Osmanlı vakıflarına göre birçok caminin üzerinde apartman var şu an. Buralarda da çok apartman var. Yani belki Fatih'teki cami bin iki bin. E şimdi var yedi yüz. Yani yarıdan fazla cami şu anda işgal altındadır. O da ayrı bir şey. Ama o zaman her mahalledeki cami dolduğundan acet oluyor, ihtiyaç oluyor. E şimdi yine vakit namazlan da falan mümkün yok da olmuyorlar hiçbir. Hiçbiri, hiçbiri dolmuyor yani. <gülüyor> Ramazan-ı Şerif ikame edildikçe benim ümmetim rüsvah edilmeyecek. Yani bu müjdedir. Yani iftarlar oldukça, sesavürler oldukça, efendim, millet oruç tuttukça, bu sene biraz dediler belki oruç tutan sayısı artmış falan, hikmet olabilir belki de. Yani e, öyle de bir şey sezenler bana söyledi, hoşuma gitti. Geçen sene bazı yerler perişan idi, şimdi oralarda da yemekler azalmış diyorlar. İyi bir şey elhamdülillah. İşte sohbetler artıyor, bütün kanallardan herkes şeyler konuşuyor. İşte Allah idat versin millete belki. Ve bu bir iyiliktir. Onun için bu ümmet Allah'ın rahmetinden mahrum olmaması, belayı bulmaması, toptan azaba çarpılmaması. Toptan diyorum. Çünkü neden? Bölgesel azaplar var. Suriye azaba çarpıldı. Libya azaba çarpıldı. Irak azaba çarpıldı. Yani Yemen azaba çarpıldı. Şu anda birçok ülke Filistin, Gazze azaba çarpıldı. Tabi e, onların hepsi günahkardılar, kötülüklerinden demiyor. Ama tabii ki içlerindeki fesattan, ifsattan kaynaklandı. Hiçbir zamanda azap durup dururken de gelmiyor. E Türkiye işte bu hizmetler, medreseler, sohbetler, işte Efendi Hazretleri'nin bereketi diyorum ben. E, bir iç savaşa sürüklenmek üzereyken, elhamdülillah olmadı, olmayacak inşallah. E, muhafaza olacak bu medrese. lakatb bir şeriflerle nice belalar defoluyor der. Muhittin Efendi Hazretleri Bolu Şeyh'i, Efendi Hazretleri ondan naklederdi. Öyle duydum ondan derdi. Bu katm şerifler sahasında nice belalar defoluyor, nice azaplar kaldırılıyor. Bunlar önemli şeyler. Onun için bir ölçü alacağımız zaman, yani bu ümmetin sonunun gelmediği, toptan helak yaklaşmadığı ve bu bir manada da kıyametin de, daha zamanı olduğunu gösteriyor. Mesela Hz. Mehdi'nin gelmesi. Efendi Hazretleri ne derdi? Daha var. Yakın mı, uzak mı derdik? Uzak derdi. Uzak derdi. Çünkü neden? Görmüyor musunuz derdi. İslamiyet ilerliyor, parlıyor. Hz. Mehdi zamanında hiç Müslüman kalmayacak az daha derdi. Batmak üzereyken, bitmiş iken, Mekke, Medine'de cemaat kalmayacak. Hz. Mehdi gelecek, Kudüs'te imam olacak. Mekke, Medine boşalacak ya. Sahih hadisler de Ebu da geçer. <gülüyor> Beyt-i Maktis'in Mescid-i Aksa cemaatla dolduğu zaman anla ki Medine'de bir cemaat yoktur diyor. Onun için önümüzdeki süreçleri takip ettiğimiz zaman e şu anda İslam'ın, e, tabi Mescid-i Aksa'nın mamur olmayışı, hala Yahudinin elinden kurtulmayışı, Allah'ım bir an evvel kalas eylesin. Amin. Amin. E tabi ki Orada bir şenlik, ramazanlar, cemaatler, cumaleler olamayışı Yahudinin silahının gölgesi altındalar. E bu da anlaştırılıyor ki daha var. Çünkü kıyamet yaklaşsa ora mamur olacak. mekke Medine akın akın millet gidiyor. E, umrede, efendim bütün sene haç gibi oldu umreler. E bu kadar cemaat Müslüman artıyor. Maddi imkanları da artmış. Akın akın millet giderken e, Hazreti Mehdi'nin gelmesi yakın olduğundan söyleyebilirsin? hadis-i şeriflere zıt düşer. Yakın değil. E sen onun için bazı şeyleri e, efendim, mihek yapman lazım, hadis-i şeriflerden ölçü alman lazım, o kıstas ile karar vermen lazım. Yakın mı, uzak mı, kıyamet? Çünkü neden? E, ümmet Ramazan ayını ikame ediyor mu? Ediyor. E, dünya çapında ediyor ve genel manada ediyor elhamdülillah. Oruç var, teravih var. Çünkü ikame şöyle. Ramazan ikamesi iki şeyden belli olursa bir oruç zaten artık namaz kılandan fazla oruç tutan olduğu kesin. İkinci ikame teravih'e bağlıdır. Çünkü teravihler teravihlerin şenlikleri, camilerin mamur oluşu, cemaatlerin yatsının azından fazla hatta yatsıdan fazladır cemaatler teravihte. Bu da men kameramazane hadis evde Ramazan'da kim kıyam yaparsa İmanla ihtisaba kufur el-umatı takaddem-i Bu kıyam e, bir de men kavleyle tel kader gecesinde de kıyamdan bahsediliyor. Bütün şârihler bu hadis-i şerifler Hepsi diyorlar ki men kavmeden maksat teravih kılarsa teravih namazını eda ederse bu kıyamdır. O zaman mahakamu şer Ramazan benim ümmetim Ramazan ayını ikame ettikleri sürece. Buradan ne anladık? Oruç devam ettiği sürece bir de teravihler camilerde cemaatle kılındığı sürece asla rusvay edilmeyecek. Bölgesel azaplar gelebilir fakat toptan bela gelmeyecek inşallah. Bu teravihler, bu cemaatler, bu oruçlar da sehur da çok önemli. Sehur'a kalkılması, تَسَحَّرُوا فَيْنِفْ سَحُرُ بَرَكَتْ Sehur yapın, sahurda bereket var. Onlar اَللّٰهُ مَلَاكَةُ يُصَلُّونَ عَلِي Allah Teala bütün melekleriyle beraber sahurda e, işte sahur yapanlara, sahur yemeği yiyenlere, sahura kalkanlara salat ederler. Yani feyiz yağdırırlar, bereket yağdırırlar, rahmet yağdırırlar. E, sahur da önemli bir meseledir. Evvelce milletin oruç tutup tutmadığını ışığı yanıyor mu, yanmıyor mu dan anlardık. Bütün sokaklarda, mahallelerde evvelce herkesle birbirini tanırlardı. Birbirinin ışığına bakarlardı. Tabi geceler uzun olduğu vakit o da şimdi gece kısa. Zaten adam sabaha kadar herkesin ışığı yanıyor şimdi. Onun için anlayamıyorsun. Kim sahur yapıyor, kim efendim boşuna oturuyor, film seyrediyor. Bunu yani fark edemezsin. Ama eskiden yani biz çocukluğumuzda falan çok meşhurdu bu. Yani herkes mahallesinde yahu üç evden ışık yandı yahu falan. Şikayet edenler de duyardık. Yahu iki evde ışık yanıyor. Yani sahur yapmıyorlar. Bu da delalet ederdi ki ekseriyet. Belki yaptı yattı yemedi falan ama ekseriyetle bu delalet ederdi ki oruç tutmuyorlar. Bu da çok mahzun ederdi bizi. Mahalleliği üzerdi bu iş. Onun için sahurda ışık beklenir. Bunlar Ramazan'ın ikamesindendir. Sahurun bereketi, iftarın bereketi, teravihlerin bereketi, orucun bereketi. Bunlar devam ettiği sürece benim ümmetimi Allah rezil rusva etmeyecek. Ve benim ümmetim hidayette devam edecek. Tabii bu usta daha başka adı şerifler var. Mesela ne diyor? Benim ümmetim hidayette daim olacak. مَالَمْ وَاَخْرُ الْمَغْرِبِ اِلَشْتِبَاكِنْ نُجُومِ Akşam namazını vaktinde erken kıldıkları sürece Yani yıldızlar ağırlaşmadan, birbirine karışmadan akşamı evvel kılmak. Bu sünnet. Akşamın tehir'i çok iyi bir şey değil. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün tehir etti, bir de baktı bir yıldız gördü, bir köle azad etti kefareten. Bir gün yine bir tehir olmuş baktı, iki yıldız gördü gökte. Yani iki yıldız çıkana kadar tehir etti, iki köle azad etti kefareten. Yani akşamın tehir'i iyi değil. Şimdi tabii siz e, iftar e, e, la salate bi hazrat tamam. yemek hazırken namaz olmaz, yani mekruh olur. Bundan dolayı Bukhari hadisine Yemek hazırsa iftarlı, akşam namazını kılmadan evvel yemekten başlayın. Buyuruyor. E bu hadis-i şerife göre, çünkü aklında kalır, mekruh olur, içinde kalır. Onun için yemez önce yiyin, sonra namazınızı kılın. Ama hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye göre söylüyor? O zamanki iftarlar ne kadar? İki kurma, bir süt, en fazla olsun bir serit, tirit falan, bir çeşit, iki çeşit yemeği geçer mi? E geçmez. Bunun da yemesi 20 dakikayı, 15 dakikayı geçer mi? E geçmez. Sen ne yapıyorsun? Bir saat sofrada kalıyorsun. Bir saat. Güllecin 10 dakika, sütlaçın 15 dakika, çayın kahven falan falan yeme demiyor. O zaman ne yapacaksın? Hurma, işte neyse su, birkaç bir şey belki. Çok iştahın çeken, sıvı bir şeydir falan, serinlik ararsın ya, şurup, şerbet vesaire. Bunlardan alırsın, 5-10 dakika içinde, 15 dakika içinde akşamı kılarsın. Yani hadi 20 dakika, yarım saat olsun ama bir saate kadar, tamam şimdi akşam yatsı arası çok uzun. Yani iki saate gidiyor. Ama sana iki saate kadar yatsı iki saat sonra diye bir saatte yemek yap, bir buçuk saat sofrada otur, Ondan sonra efendim abdesti tahareti falan inşallah gusül icabetmez. E, Kaalıyorsun ya son yarım saate akşamı kılıyorsun. E hal böyle olunca da bu mekruha girer. Çünkü hadis-i şerif buyuruyor ki mesela ben size diyorum bunları toplamak lazım. Bu usta birkaç hadis-i şerif aklıma gelen var, gelmeyen var. Yani ümmetim şu oldukça hidayettedir. Şu olmadıkça hidayettedir. Bu mehalde hadisler hatırlıyor. Mesela birisi de nedir buyuruyor işte bu hadis-i şerifte? E, ümmetim la ümmeti ala khair. Manen libat ediyorum. Peki bir hayırdır. Ümmetim hayırda daim olacak. Yani ümmetimin hayrı, bereketi, rahmeti eksik olmayacak. Maalem muakhiru yuakhiru'l magribe ila Yıldızlar sıklaşıp yani gökteki yıldızlar ne zaman sıklaşır? Yıldız hep duruyor orada. Yıldız gelmiyor başka yerde Hava kararması artınca yıldızlar süt görünüyor. Ne kadar kararılsa o kadar yıldız çıkıyor meydana. E şimdi şehir hayatında zaten ışıktan dolayı yıldız bir şey çıkmıyor. Onun için bizimki evden bakıyor bakıyor, yıldız göremiyorum diyor. Yiyor da yiyor. Yani Bahre adam yıldız görünür İstanbul'da? Ay görünmüyor ya. Üç gün beş gün ay görünmüyor. Bazı evlerden ayın on beşinde dolunay görünmüyor. Mahalleler birbirinin üstüne binmiş. Öyle demiyor sana. Yani vakit tehir, akşamı tehir etmeyip erken kıldıkları sürece ümmetim hayırda daim olacak. Bu da sana bir ölçü. Hidayetimizin devam ettiği da şimdi tabii ki camilerde zaten ilk vakitte kılınıyor ama millet seri camiye gelmiyor. İftar sofralarında oluyorlar. Sonra yine cemaatle kılmak lazım. Evlerde iftarda da olsan, işte kadınlar, kızlar, çocuklar arkaya dizip e madem camiye gidemedim, e, cemaati kaçırmayalım, onlarla cemaat yapalım demek lazım mesela. İftarda, evde, ziyafette de olsan, yine akşamı cemaatsiz tutmamak lazım. Böyle bazı şeyler ki cemaat en büyük mesele, farz namazlar cemaatle kılındığı sürece bu ümmet dalalete düşmez. Yani hidayetten ayrılmayacak. Yedullah alel cemaat, Allah'ın rahmeti, kudreti cemaatın üzerinde tecelli eder. Cemaat itikadı, eriştet itikadı, cemaatle namaz, cemaatle teravih, Bunlar hep cemaatle olan şeyler. Allah Teala fazlu keremiyle bu Hı. ibadetler, bu sünen-i huda ve huda. Nerede namaza erişirseniz, ezanı nerede işitirseniz cemaate koşun. Çünkü innellaha şer'al-nebiy quv sünenel huda. Allah Teala'sın peygamberinize, nebiyinize Hidayetin ta kendisi olan bazı sünnetler Efendim meşru etti. Buna Bunun. Sünnen-i Hüda deniyor bu Sünnen-i Diğerlerinden farkı var Çünkü farkı nedir? Şair-i İslam'dandır İslam nişanları Mesela çocuğun sünnet olması Yani çocuğun e, sünnet olması Normal bir sünnettir Normal bir sünnettir ama bizim memlekette farzı vacibi geçmiştir değil mi? Niye? Sünnen-i Hüda'dan olur Şair-i İslam'dan Yani ne demek? Yani bu adam deseler ki namaz kılmıyor başlar inşallah. Deseler ki sünnetsizdir, vay cavur derler. <gülüyor> Çünkü sünen-i hüda öyle bir şeydir ki farzı geçmiştir. i hüda demek şair-i İslam'dan. İslam nişanı. Cemaat danamaz İslam nişanıdır. Şimdi bir insanlar işrak kılmasa, kuşluk kılmasa, hiç İstanbul'da bir kişi evvabin kılmasa, e, İslam devleti buraya savaş açmaz. Fıkıhta böyle bir yer yok kitapta. Ama Cemaatle namazı bir memleket tümden terk etseler, hiç cemaatle bir vakit kılınmasa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordu gönderiyordu, seriye çıkarıyordu üzerlerine. Bakın buyuruyordu, saldırmadan, dalmadan ezan duyarsanız cemaatle namaz görürseniz hiç ilişmeyin. İşte incaakun fasukun, bir fasık haber getirirse bine binebeyin, tebeyyen yani, o araştırır. Ayeti bundan nazil oldu ya, gelen tahsildar, kendi korktu mübarek adam, Eski husumetleri vardı aralarında, kabile işleri. E geldi ya Allah bunlar zekat vermediler dedi. Reddettiler. Halbuki gidip isteyemedi zekatlarını korkudan. E böyle deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ordu gönderdi. Nasıl zekat vermiyorlar? Fakat buyurdu, hemen böyle bir dalış yapmayın. Bekleyin, ezan duyuyorsanız, cemaatle namaz görüyorsanız sakın saldırmıyorsunuz. Sonra ne yaparsınız? Gidin zekatlarınızı istersiniz. Ondan sonra baktılar, ezan okunuyor sabah. E, namaz var cemaatle. Ondan sonra geldiler, dediler, biz Rasulullah'ın elçileriyiz, sallallahu aleyhi ve sellem bizi gönderdi. Zekatlarınızı almaya geldik, dediler. Oo, o Rasulullah'ın elçileri hoş geldiler, sefa geldiler. Biz de bekliyoruz ne zamandır tahsildar gelmedi, zekat vereceğiz, ne yapacağız? Ya işte bak, ezanla namaz ne yaptı? Kurtardı. Neden? Sünnet-i Bunlar hidayet sünnetleri. Ne demek hidayet? Ümmetin Hidayet üzere olduğunun alameti, dalalete düşmediğinin belirtisi bunlar. Cemaatla kılın namazların kılınmaları vesaire. İşte bayram namazları bu gibi, Cuma namazları bunun gibi. Kile ya Rasulullah, ya Rasulullah denildi. Ve markızun fişi Ramazan. Ramazan ayında ümmetin rüsvay olması, rezilliğe düşmesi, helak olması ne zaman olacak, ne sebeple olacak? Sahabe-i kiram böyle sorular sormasalar birçok hadis-i şerif şerhsiz kalır. Sonra şarihler de baş edemez. Çünkü muradını nereden anlayacak? Şarih ile vekile yuh temel yu, yu, öyle diyebilir. Ama sahabe sorarsan nasıl gelir? Şerh kendinden gelmesi lazım sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi şu şerh burada olmasa bu hadiste bütün şirrah toplansaydı bunu diyebilir mi mesela? Diyemez. Çünkü şerh de vahye dayanıyor. Resulullah'a soru soruluyor, sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Cevabı vahidir Yani Allah'tan geliyor. Onun için hiçbir ibareyi anlayan hocayım diyen şarih, aynı olsun, kastalane olsun, askalane olsun. E bu bu i bu manayı nasıl verecek şimdi? Ramazanında rüşvayı olmak ne sebeple olur? Bunu kimse veremez yani. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, intihâkül Haram işlemek. Oruçluyken haram işlemek. Tabi Ramazan'da haram işlemek ama, Ramazan'dan da önemlisi oruç ağzına haram işlemek. Bura da bir tehlike arz ediyor. Çünkü orucu deldiriyor, cevabını bozduruyor. Şimdi, tabi burada Ramazan-ı Şerif dendiği için biz ayın tümünü itibara alalım ve geceleri de buna katalım. Çünkü ne demek ben oruçluyken zina etmiyorum, zaten zina kefaret yükleneceksin, ayrı dava. De oruçluyken içki içemiyorum, zaten ağzın bağlı içemezsin, ayrı dava. Ama oruçluyken gıybet edersin. Çünkü ağzın bağlı değil. Dır dır dır dır konuşuyorsun. Tükürük bezlerin çalıştığı için efendim çenen çalışıyor yani. Keşke öyle bir şey olsa da gıybet, dedikodu, iftira yapacağımız zaman böyle bir otomatik bir şey devreye girse hani böyle şeyler var ya bazı şeyler suyu çekiyorlar böyle bir çekiyor bir anda kurutuyor böyle. Bir kurutsa böyle dilin damağına yapışsa da bir Müslümanın aleyhine konuşamaz. Sark. Ne kadar isterdim? Para da verirdim üstüne. Dilim yapışsın diye. Ama peşine açılacak tabii canım. Yerken içerken konuşacağız daha. Gıybetlik yani. Ne zaman gıybet edeceğim? Böyle ağzımın suyunu çek ya Rabbi. Sen. Hakikaten aylık vergi gibi para da vermeye razıyım. Ha bu gıybet işinden kurtarabilirsem. Duramıyoruz ya. Hastalık olmuş ya. Yani. Toplumun hastalığı, yani asrın felaketi hastalığı, kanser değil ki. Gıybet. Kanser ne ya? Kanserden ölen ölsen peki de şehit olursun, gıybetten ölsen neler olursun ya. Şimdi haram işlemek adamı batırır, Ramazanını berbat eder, Ramazanlarını rüsva eder. Benim ümmetim Ramazan'da haramlar işlerlerse Ramazan'ı ikame etmiş olmazlar. Yani camilerin ışıklarının yanması, mahyaların kurulması, panayırların kurulması, yok. iftar çadırları var. 10 binler yüz binlere iftar ettiriliyor, fakir fukara yediriliyor, giydiriliyor. Falan falan. Sen de bakıyorsun İslamiyet artmış, Müslümanlık artmış. Her kanaldan İslamiyet prim yapmış tabii şimdi. Her kanaldan gavur kanal bile meal vermeye başlamış, Kur'an okutmaya başlamış. Ne kitapsız kanallar var. 11 ay Kur'an'a söverler, şerata söverler, Ramazan'da istismar ediyor zındıklar. Şu anda öyle dolu kanal var. Ama şimdi bu Ramazan iyiye gidiyor, artış var falan diye bu ümmet helak olmayacak, durum iyi anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Haramlar işlenirse Ramazan'da devam ederse, o zaman Ramazan'ın ikamesi bozuluyor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men kim Ramazan'da zina ederse. Ramazan'da zina tabii ki illaki azalıyor. Ben de bunu böyle düşünüyorum inanıyorum ki azalıyor. Engelleyici sebepler artıyor, teşvik sebepleri azalıyor. Bundan dolayı ben de anlıyorum ki azalıyor. Ama bitiyor diyemeyiz. Allah muhafaza. Ee, oruçluyken zina düşünüp de orucunu bozan da var. Ve ee, Ken iftardan sonra da zina giden de var. Adam demesin mi ki Kadir Gecesi zina yaptım? Ulan ne söylüyorsun bana dedim ya, serserimsin sen. Beni de şahit etti <Gülüyor> he Heee. Beni gibi şahit olun, kürsüden söylerim adam sonra. İyi ki adını vermiyorum ya. E sen beni ne şahit ediyorsun? Sus da günahını gizle, tevbe. Et. Tevbe kapısı açık bu anlatılacak bir. Şey. Kadir gecesi dedi. Ondan sonra da belamı buldum dedi. Senelerdir işte başıma gelmeyen kalmadı falan falan. Sonra da belasını buldu. felci olup duruyor ikide bir şimdi de. Yani Kadir gecesi zinasen ne Ama büyük konuşmayalım. Sakın ha. Vay melun bilmem ne. Ben ne mübarek adammışım falan. Öyle konuşma kendini ne beğeniyorsun sen? Ama Ramazan'da kim zina eder? Yahut içki içerse. Bu uyuşturucu sarmış. Gelen dörgü çocuğum uyuşturucuya tutuldu. Giden dörgü çocuğum bonsai kullanıyor. Memleket batmış. Uyuşturucu dokuz yaşına kadar inmiş. Uyuşturucu baronları memleket dünyayı sarmışlar. İstediğin yerde, istediğin dakika hemen uyuşturucu aradığını bulabiliyorsun. Adam telefon ediyor, ayağına geliyor. Kapıya geliyor sipariş, uyuşturucu. Ya kurtarmak lazım bu millet işte, vaaz nasihat ne kadar kar eder. Biraz da önleyici tedbirler almak lazım. Kim diyor içki içer? لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فِي ila اِلٰى مِثْلِهِ Allah Teala ve gökte ne kadar melekler varsa bir daha sene Ramazan'a kadar Ramazan'da bir kere olsun zina eden veya içki ve uyuşturucu kullanana Allah ve melekleri bir sene de diğer Ramazan'a kadar lanet yağdırırlar. Allah'ın azapları, lanetleri, belaları başlayarak sen artık düzelebilir misin? Feimme teqablen yuz Ramadan felezelu indallah sene duyet teqriben Eğer bu adam Ramazan'da zina etti, içki içti. Bir daha Ramazan'a kavuşmadan bu sene ölürse Allah'ın din eskiden o kadar hayırları olabilir, başka cevapları olabilir. Yet vermiştir, umreye gitmiştir. Ama madem Ramazan hürmetini ihlal etti, böyle bir kebair işledi, bir daha seneye kadar ölürse cehennemden kendisiyle sakınacağı bir hasenesi, bir sevabı Allah indinde bulunmayacaktır. Hepsi de hapt olur, iptal olur. Mahşere bir çıkar, bir sevabı yok. Ya ben senelerce namaz kıldım, bir şey yaptım ya. Ramazanda zina yaptığın için diyecekler. Hepsi silindi. İçki içtiğin için şey silindi. فَتَّقُ اللّٰهَ فِيشْيَى رَمَضَانَ فَيْنَ الْحَسَنَاتُ تُضَعَفْ فِي مَا لَا تُضَعَفْ فِي مَا ve وَكَذَٰلِكَ السَّيِّئَاتِ Ramazan ayında Allah'tan sakının. Çünkü ramazan Şerif ayında sevaplar katlandığı gibi bir Sübhane Allah bini geçer. Bir rekat bin rekattan eftal olur. İmam Zührin'in beyanıdır, İbrahim Nekai'nin rivayetleridir. İbadetler katlanıyor ama günahlar da katlanıyor. Efendim eder ustura iki taraflı kesiyor burada. Onun için Allah tümle muhafaza buyursun. Özellikle bizi gıybetten dedikodudan, iftiradan malayeni konuşmaktan Ramazan-ı Şerif boyunca muhafaza eylesin. Yani ömrümüz boyunca diyeceğim muhal istemek gibi bir şey olacak. Onun için diyorum ki Ya Rabbi bu Ramazan'da bize fırsat verme Ya Rabbi. Konuşturma Ya Rabbi. Ya Rabbi hiç böyle bir imkan başımıza getirme Ya Rabbi ve -siz, iftirasız, yalansız, dolansız, bayrama kavuşmayı dostların gibi nasip eyle, bayramına ilhab eyle. <Gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le El-i Beyt'in, babamızın, İsmet babamızın, Şeyhülislam Üsmail ve vs. Şeyhülislam'ların, Efendi Hazretleri derdi, nerede ne zaman dua ederseniz Şeyhülislam Üsmail unutmayacaksınız. Onun için onu hep katmak lazımdır. Burada hep onun bereketiyle hep, bu cami-i şerifte bütün ibadetler hayırlı ona yazılıyor. Ve yanında yatan şeyh İslamların, İslamların ve şair şeyh ulislamların ve siltsileme ve geçtiklerimizin ruhu için el fatiha. Sallallahu aleyka Allahu ya hayra'l-wara. ve Allahu bil bil